Woken Volkan sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern Sabahlar Mo Modern Sabahlar Modern Sabahlar 103.1 Radyo desiniz Modern Sabahlar'dan günaydın. 12 Mart 2014 Çarşamba da sabahında sesleniyoruz sizlere. Dün sabah saatlerinde aldığımız acı haberden sonra hakikaten de ülke olarak tam anlamıyla dağıldık. Ülke olarak böyle bir ortak acıyı yaşamaya başladık. Ee, bugün gündemimizde yoğun olarak e, bundan bahsedeceğiz. Bir taraftan da e, bu acıyı yaşarken gece vakti e, olan olaylarla e, bir taraftan da gündüz Konkarak başlayan beklediğimiz, olaylarla, aslında, değil mi? E, olaylarla karşılaştık. Bugün de cenazeyle beraber daha çok e, ortalığın karışmamasını diliyoruz. Herkesin dileği bu aslında bir taraftan. Ee, ama korku da devam ediyor yani sadece bunu dilemekle e, her şeyin yoluna gireceğini bilmiyoruz gerçekten de ortak acının ne olduğunu hissettiğimiz günlerden bir tanesiydi ee, evet yani, gün boyunca yoğun olarak bizim evde yaşanan olay anne baba siz niye bu kadar üzgünsünüz diye soran bir alim vardı evde böyle ekranda kanal değiştirdikçe ve bu konuya eğilen şeyleri gördükçe böyle bir iki eee Fotoğraf gördükçe gözleri dolan insanlardandık biz de. Eminim e, bizi dinleyen pek çok kişi de, vicdan olan pek çok kişi de dün bunları yaşamıştır. E, bir kez daha başımız sağ olsun diyelim. Öncelikle Berke'nin ailesine. Bir Ber kez daha başımız sağ olsun diyelim. Ege'de e, o ilk başta dediğim bir kez daha günaydın ben de günaydın demeden geçmeyeyim bugüne. E, Türkiye olarak yastayız diye geçen cümleyi bir kısım Türkiye olarak yastayız diye Maalesef ki düzeltme gereği hissediyorum Yani vicdanı olan insanlara Yani evet vicdanı konuşuruz. Yani Ülkeye artık hakikaten yani o kısma ayrılmış olmasını görmek Hakikaten dehşet verici Artık hani kavramsal olarak sadece vicdanı olanlar ve olmayanlar diye ayrılabilir öyle bir Çünkü şekilde böyle ayrıldı. böyle bir şeyde bile insanların yaptığı yorumları okumak hakikaten insanın tüylerini diken diken ediyor zaten umutsuzla e, sürükleyen şey sürükleyen o yani sürükleyen çaresizlik yani insanlara sürükleyen şey de o galiba aynı ülkede biraz. yaşamak falan değil yani Mutlaka, aynı havayı solumak bile e, hakikaten azap vereceğin insana yoksa sürekli göz önünde olan kişileri zaten tanıyoruz biliyoruz da sürekli konuşulanları i̇şte. konuşanları katilleri e, Berkin Elvanı öldürenleri biliyoruz zaten. E, toplumsal olarak ama görmediğimiz daha doğrusu e, bugüne sıradan kadar bilmediğimiz şeyleri, evet sıradan ben... insanlarla yüzleşmek e, bir daha da yıkıcı oluyor. Dün biz bu arada e, sevgili dinleyiciler e, konuşmadık e, yayında. Toplam 3 kere galiba konuştuk değil mi Fahir? Evet. E, bunun da şöyle bir e, şeyi var. Yani bir politik duruş olarak konuşmadık gibi bir durum yok aslında. Yani bugüne kadar e, pek çok kere hiç istemesek de yayınımızda, içimizden gelmese de konuşmadığımız yayınlar oldu. oldu. Ama çok zorlayıp da konuştuğumuz zamanlar da oldu. Dün de e, dün böyle bir sorgulamaya bile gidemedik. Çünkü gerçekten yazdığımız gibi nefes alamadık dün yayında. E, o yüzden de sustuk ama bu hani şey bir, e, susalım da bir şey olsun bir mesaj olsun bir işte artık söylenecek bir şey kalmadı falan gibi bir duruştan dolayı bir suskunluk değildi dünkü sessizliğimiz bununla başlamak lazım herhalde bugün de gazetelerde zaten belki Elvan var bugün cenazesi biliyorsunuz kalkacak cenaze töreni var saat 12'de İstanbul'da ok meydanı Cemevi'nde yapılacak törenin ardından Feriköy mezarlığında saat 15'te toprağa verilecek. Berkin ee, ve Şişli'den de yine saat 2.30'da 14.30'da Şişli Meydanı'nda toplanılıyor. Feriköy Mezarlığı'na beraberce yürünecek. Ee, 8. Can diyor herkes. Ee, gezide yitirilen 8. Can Berkin Elvan. Bilmiyorum, bir yeniden bir saymak lazım galiba. Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz, Ankara'da Ethem Sarısürük, Hatay'da Abdullah Çömert, İstanbul'da Mehmet Ayvalıtaş, e, yine Hatay'da Ahmet Atakan. Lice'de medeni yıldırım e, ve e, Hasan Ferit Gediği de saymak lazım galiba geçen sene geziden sonra Eylül'de e, İstanbul Maltepe'de e, yine öldürülen Hasan Ferit Gedik e, bu isimlere eklendi Berkin Elvan ama çocuktu, evet, yani, çocuktu hakikaten böyle ilk bir... değildi ilk ilk çocuk değil öldürülen e, ama o çocuklar listesine eklendi maalesef. Dün işte onunla ilgili konuşmalar da vardı. Hani ilk çocuk değil diye. Bu zaten sadece insanlar ne üzülüyorlar. diğerlerin üzülmeler değil. İnsanlar, insan olan herkes e, kayıplara üzülüyor. Kaç yaşında olursa olsun ne olursa olsun. Çocuklara ayrıca üzülüyor. Zaten... Hemen kendi gözünde kendi çocuğu canlılıyor. Kendi çocuğu olmasa da gözünün önünde büyümüş. E, ne zorluklarla büyüdüğünü bildiği bir canın bir anda... E, Yok olmasına, aramızdan ayrılmasına hüzünleniyor ama bazen bir isim işte daha sembol hale geliyor. Yani biz bugün Belkin'e bana üzülürken ölen bütün çocuklara üzülüyoruz aslında bir taraftan da. Onları da anıyoruz. Onlarla beraber hatta bir birikimle beraber Belkin'e en sonuncusu, o olduğu için ve dileriz en sonuncusu o olur. Bütün bir birikimle Berkin için alıyoruz bir taraftan. Bu diğerlerine, başka yerlerde olanlara üzülmediğimiz anlamına gelmiyor ama işte bir, bir tanesi bu açıklama, bu açıklama yapmak da da çok acıklı. Ama çok acıklı. Yani ne kadar çaresiz işte olduğumuzu da aslında. Bir, bir çocuk bazen daha Büyük bir sembol oluyor. Bütün o çocukların e, acısını onu da yaşıyoruz bazen. İşte artık bakışıyla mıdır? Fotoğrafıyla hikayesi ne midir? Evinden ekmek almak için çıkması mıdır? 9 ay komada kalması Değil, mıdır? Değil hayır. Ya, yani sadece çocuk yaşında, olması. 16 ve... yaşında diyorlar bu çocuk e, o yaşına giremedi. Bir taraftan da. Yani e, büyümedi aslında. Yani sadece çocuk olması e, ve şu anda bu... Yani Berkin Elvan'ın ölmüş olmasına rağmen e, bir bununla ilgili bir takibin yapılmıyor olması, bir e, davanın olmuyor olması yok yani. Böyle bir dava yok. 9 e, gün sonra Berkin Elvan'la ilgili bir mürajatte bulunuyor ailesi e, ve daha sonra işte ayın 16'sında e, bu şeyin, bu Berkin Elvan'ın vurulduğu gaz kapsülüyle vurulduğu. Meydanda görevli polislerin listesini istiyorlar. İşte avukatları aracılığıyla kamera görüntülerini istiyorlar ve ayın 15'inin listesi gönderiliyor gibi bir takım şu anda e, İpe sapa gelmeyen aslında bir şey var. Takip mekanizması var ve şu anda öyle bir şey yok. Yani yok Şu anda devlet diye pek de bir şey de yok zaten. Yani çok uzun süredir ee, Şimdi zaten bir garip garip bir şey vardı. Böyle olunca yani ekmek almaya çıkmış yok. İşte ekmek almadan çıkmış yok. Öyle çıkmasaymış falan gibi konuşmalara da gerek yok. Ekmek almaya çıkmış da olabilir, çıkmamış da olabilir. Yani ama bu bir çocuktu Berkin Elvan ve sokakta öldü. Bu kadar net. Bir yıla yakın komada kalan... E, 16 yani, kiloya düşen. 16 kiloya düşen, 14 yaşında e, bu olayı yaşamış ve 15 yaşında da ölmüş olan bir çocuk. Başka bir şey söylemeye herhalde Gerek yok yani ayrıntı anlatmaya ekmek almaya gitmesi bilmem ne falan filan bunları bunları herhalde çok gerek yok kimsi yani bunu da ispatlamaya da gerek yok herhalde. Gerçi ailesi ve avukatı da böyle söylüyor ama yani bunun üzerinden de konuşmaya gerek yok. Ee, o yüzden bugünkü e, cenaze töreni e, yani dün belki Elvan'ın annesinin ifadeleri vardı. Herkes görmüştür zaten. Ben fotoğrafını gördüm. Daha da ifadesini görmeye de gerek yok herhalde. O feryat eden halini gördükten sonra birisi de e, bu şey diye yazmış. Bu feryat fotoğraftan duyuluyor diye. Gerçekten de e, insanı paralayan şeylerdi. Bugün gazetelere bakacağız. Neler yazıldı? Neler edildi? Diye önce küçük bir ara veriyoruz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar sabah Radyo Tesisiniz Modern Sabahlar devam ediyor. 8:45 oldu saatimiz Çarşamba sabahında. Günün gazetelerine bakıyoruz şimdi biraz. Günün gazetelerine bakalım. <gülüyor> ee, pek çok gazete ilk sayfadan belki Elvan'ın ölümünü vermiş. <gülüyor> Birkaç tanesini okuyalım. Ee, bir gün gazetesiyle başlayalım. Bir gün gazetesı umut demiş. Gezi direniş sırasında başından gaz kapsülüyle vurulan 15 yaşındaki Berkin 269 günlük yaşam mücadelesini dün e, kaybetti hırsızların iktidarı umudun çocuğunu da bizden aldı demiş. E, karşı gazetesi 8. sınıfa gidiyordu. Mezuniyetine 2 gün vardı. Ailesi armağan olarak ona bir takım elbise aldı. 16 Haziran 2013'te ekmek almaya çıktı. Kafasından vuruldu. Türkiye 269 gün boyunca uyan Berkin dedi. Takım elbisesi duvarda asılı kaldı. Sokaklarda anne Gülsüm Elvan'ın çığlığı yankılandı diyor. Ee, annesinin kuzumu benden Allah değil Tayyip Erdoğan aldı ifadesine de yer vermiş. Ee, sol, gazetesi sol gazetesi var. Sol gazetesi ne diyor Fahir? Ee, bu hesap mahşere kalmaz. Ekmek almak için çıktı, evini bir daha dönemedi. Çocuk yaşında büyüttüğü dirence milyonlara miras bıraktı. Ee, şimdi Berkin için adaletçinin haziran direnişinde yitirdiğimiz 8 canımız için halk bir kez daha sokaklarda Dün pek çok yerde de sokaktaydı insanlar ODTÜ herhalde ilk tepkiyi veren ODTÜ'den çıkmak üzere olan topluluğa da kalabalığa da su sıkıldığı ve topluluk daha dışarı çıkmadan önce de tomaların ekiplerin kapılarda konuşlandığını gördük. Değil mi? Hatta su ee, gaz ve benim ilk defa gördüğüm bir takım şeyler. Mermi tipi. Mermi tipi. Plastik mermilerle müdahale edildiğini de gördük. Ee, Otlu dışında Eskişehir'de, e, İzmit'te Mersin'de Her yerde. İstanbul'da tabii, e, pek çok yerde. 30 civarında şehirde e, protesto gösterileri oldu. Mersin'de Tom'a iki kişi ezdi mesela. Onların da durumu ağır şu anda. Ve e, yine hastanenin önüne bir müdahale oldu. Adli tıp raporu almak için galiba gel getirdiler değil mi? Belkin Elvan'ın cenazesini. Adli tıp raporu için götürülmeden önce... Ölüm raporu önce... deniyor ona daha doğrusu? Hı hı. E, hastanede işte aileye destek olmak için gidenlere bir müdahale oldu diye. Müdahale oldu. O sırada yapıldık. taziyeye giden bir vatandaş Ramazan Apaydın isimli vatandaş başına isabet eden gaz şeyle yaralandı. Yine pek çok böyle fotoğraf vardı dün. Eee... Bunlarla ilgili de tabi bugüne dair endişeleri de arttırıyor bu. Bugünkü cenaze töreninde ne olacak? Polis olacak mı? Olmayacak mı? Nasıl bir müdahale şey yaşanacak? edecek diye. Müdahale, müdahale. etmeyecek evet. evet. mi? Yani, evet. yani polisin olması gerekiyor çünkü böyle bir kalabalıkta elbette provokasyona yönelik şeyler olacak ama amacı işte bu acıyı paylaşmak, bu protestoyu yapmak isteyenlerle onları ayırmak olması lazım. Herkese topyekün böyle şey değil. Ama belki provokatörlere, işte, tırnak içinde provokatörlere e, hizmet etmemek, ekmeğine sürmemek için belki de olmaması daha mantıklı Yani e, polisin olmaması belki e, orada bir şeyi rahatlatacaktır öyle bir tarafı da var işin ama yani esas amacıyla yürümediğinden söylediklerimiz boş yani şey olarak hiçbir şey yapmayın. Dün Kızılay'da da bir olay yokken, provokatörler yokken başladı diye biliyorum Hı -hı. ben şeylerin. Evet. Her zaman olduğu gibi. O Zaten şimdi provokatörle gerçek göstericiyi ayırmak gibi zahmetli bir işe girmenin de herhalde... Provokatörle gerçek göstericiyi ayırmak o kadar da zor değil aslında. Yani bu senin için zor olmayabilir de polis için genelde bu işleri halletmek biliyorsun e, fark etmiyor yani ne onunla ona ayrı vakit ona ayrı vakit ayırmayayım deyip direkt e, müdahale etmeyin. Toplam bir şekilde, şekilde müdahale... ondan sonra da esas provokasyona hizmet edilmiş oluyor çünkü insanlar biraz da bununla provoke oluyorlar yani ortada hiçbir şey yokken ben hmm. kimsenin sağ solu yıktığını görmedim. Hatta sağ solu yıkmaya çalışanları kendilerinin müdahale ettiğini, arkadaşlar yapmaya arkadaşlar aramızda provokatör var falan diyerek böyle kendi kontrollerini sağladıklarını da biliyoruz. Bugünkü olaylardan biraz da korkumuz o yüzden aslında yani buna bu kontrole imkan vermeyecek bir şekilde böyle bir göz gözü görmez bir hale bürünürse ortalık her şey birbirine karışacak. İşte orada şey var. E, Ethem'in cenazesinde de bunu gördük. Ankara'da e, cenaze çıkamadı biliyorsunuz. Hı hı. E, çıkamadı. Hareket edemedi. Belirlenen daha önce planlanan e, rotaya uyamadı. E, polisin müdahalesinden dolayı. Polisin müdahalesinin altındaki şey de e, provokasyon olacak. Provokasyon olacaktı provokasyon olacak provokasyon yani, olacak zaten ama esas baş... provokerden de şey o oldu. Yani işte bu, bu, bu oldu ve e, bak, hiç de bir şey olmadı ve çok da güzel geçildi falan gibi bir durumda olmadı. Yine müdahaleler oldu. Yine e, zaten acı dolu olan eve başka tip e, şeyler yaşandı. Yani polisin müdahalesi oldu. Cenaze evinden başlayarak o belirlenen rotaya ve uygulanamadı. Pek çok şeyde İstanbul'da Maltepe'de Gül suyunda ölen Hasan Ferit Gedi'nin cenazesinde aynı şeyler oldu. Ee, o yüzden korkarak izliyoruz. Korkumuz e, belirlenen rotaya işte saat 12'de Ok Meydanı Cevabındaki dini törenden sonra saat 15'te Feriköy mezarlığına defn belki Berkin Elvan'ın cenazesi e, bu plan değil. Korkumuz, korkumuz müdahaleden dolayı. Münerleden kaynaklı bunun gerçekleşmemesi. Ne tepki verilecek, ne olacak? Bunun ee, gerçekleştirilememesinden kaynaklanan. Yani dileğimiz bu acıyı e, öfkeye dönüştürecek bir şey olmasın. Bugün hakikaten e, dün yaşadığımız, dün illiklerimize kadar hissettiğimiz şeyi yaşayalım. E, Belki toprağa vererek e, saygımızı gösterelim. Ama bu acıyı zaten böyle bir e, yaşanan şeye... Adalet olmadığı için bir öfke var ortada Hı -hı. ama en azından bugün için bari bir acıyı ailesinin yaşamasına e, izin versinler. Ondan sonra zaten e, insanlar olay çıkarmak için gitmiyorlar oraya. Sahipsiz olmadığını göstermek için gidiyorlar, destek olduğunu göstermek için gidiyorlar. E, buna izin verirlerse bugünü atlatırız ama yok şeyse bildiğimiz gibi yaparız kaldığımız yerden devam ederiz anlayışıyla yaklaşılırsa bu olaya gerçekten de herkesin korkuyla beklediği o görüntüleri göreceğiz bunu Deniz herhalde onlarda. güvenlik güçlerine valla güvenlik güçlerine veya güvenlik güçlerine emri ben verdim diyenlere söylüyoruz evet. yani şimdi ortaya böyle tapeler saçıldıktan sonra işlerin nasıl yürüdüğünü de biraz görüyoruz bu emirleri veren insanların yaklaşımlarını da artık daha net biliyoruz yani olaylara yoksa dünyanın pek çok yerinde mi? dün Berkin Elvan'ın e, anısına insanlar toplandı Londra'da işte Almanya'da. Paris'te Almanya'da Berlin'de işte e, pek çok yerinde İspanya'da Madrid'de hı hı. insanlar toplandı hatta Londra'da galiba en kalabalık topluluk Londra'da toplandılar e, Trafalgar'da toplandılar ve Başbakanlık konutuna e, yürüdüler. Hı hı. E, ama yine tırnak içinde provokasyonun olduğu tek yer galiba dünya üzerinde Türkiye'ydi. Müdahalenin olduğu tek cenneti. yer e, ülkemizde işte az önce bahsettiğimiz yine aynı müdahale. Ülkeci provokasyonundan o kadar korkuyoruz ki. Gaz fişeğiyle He. yaralananlar, He. bayılanlar. Bunlar yine Türkiye'den geldi Provokasyonunu da biz iyi biliriz gibi bir yaklaşımımız var galiba Yani, yani sen bugün Provokasyon olacaksa biz bunu devlet eliyle vatandaşımıza provokasyonu sunalım Kendi kendilerine yapmasınlar Şu, Şu şey yaptığın konuşmaya inan duvara yapmış olsaydın bir şeyler anlarlardı da e, Hani az önce dedin ya hani e, Yetkililere tırnak içindeki yetkililere ya da emri ben verdim diyenlere ya da neyse e, amirlere seslendin ya az önce o biraz e, hakikaten böyle uzayın boşluklarında akıp giden bir mesaj olarak e, inan başka uygarlıklarda e, şeyini bulur karşılığını bulur burada bulmaz burada, burada bulmaz, bulmaz. çünkü, çünkü bir gerçekten bile ben dilenmedikten sonra yani yani bu, bu bu bu hakikaten ya bu insan olmaktan insan olmanın umut yani hakikaten geleceğe de aynı e, ülkede bu şekilde yaşay insanların aynı olayı bu şekilde görebiliyor olması Eminim de e, bizler için ya da bizim gibi düşünenler için de e, böyle söylüyorlardır. Yani nasıl göremiyoruz böyle bir şeyi tamamen aslında provokatif. Yani o küçücük çocuğun ne militanlığı kaldı ne üstünden e, patlayıcı maddi çıkmadığı kaldı. Ne 16 yaşın utanmasalar 18 yaşını geçireceklerdi Ki ülkemizde yapılmamış hadiseler değil bunlar. E, yani hakikaten çok... A ağır bir şey ee, yani adalet duygusunun tamamen kaybolması ee, insan evladını yitiriyor devlet teyiliyle de öldürülüyor çocuğun bir muhatap dahi bulamıyorsun bununla ilgilenen kimse yok yani herkes kendi adaletini mi kurmaya çalışacak ne yapmaya çalışacağız bu ülkede ülke olarak zaten toplum olarak da e, insanoğlunun yani e, insanlığın varoluşundan beri e, ortaya çıkan yeni duyguları keşfediyor olabilir. Yemin ediyorum öyle. Bilmiyorum şey midir yani herkesin yaşadığı şey mi e, ilk defa gibi geliyordur hani öyle bir şey de olabilir biz yaşadıysak biz bu helalde yaşanmamıştır falan gibi böyle bir durum mu vardır ilk defa mı yaşan ama bana öyle geliyor yani gezideki e, gezi hareketindeki e, o öfke sonrasında e, hepimizin bildiği gibi bir şeye dönmüştü. Aslında eğlenceye dönmüştü. Yani bu öfkeyle mücadele etme evet, yok, yöntemi bu, bu, bu, olarak bırak, eğlenceye dönüştü. Böyle eğlence şey derken, burada, evet. eğlence evet. derken, sosyal yani, bir platforma dönüştü. Eğleniyoruz falan gibi değil de, yani öfkeyle mücadele etme yöntemi olarak miza seçilmişti. Gülmezsek ee, delireceğiz, delireceğiz diye. Çünkü aynı e, şekilde insanların haksızlığa uğradığı ve birilerinin haksızlığa uğradığını hisseden e, insanlar hepimiz e, böyle mücadele etmeye çalışmıştık. Ee, ama şimdi burada durum farklı yani o bahsettiğim şey o yani e, hep çıta bir üst seviyeye taşınıyor yani bunun da sebebi işte böyle bir e, adalet olduğunu görmememiz e, ve bir yargılama yok bir şey yok belki Elvan'ın şu anda cenazesi elde kalan şey hı hı. ve aslında olan şey hep aynı ama verilen tepkiyi aslında evriltmeye çalışıyoruz yani çıta hep yukarıya e, çıktığı için şu anda yine bir öfke var. Ee, ama bu na, nasıl mücadele edinecek? Ee, bu mizahla Yok mizahla ee, mizah kalmadı. Miz, Çünkü miz, mücadele zamanda... edebilecek mi savunma mekanizması olarak bunu bilmiyorum. Bu benim de kendi yo, yo, içimde yaşadığım bir... bir şey yok bu sefer de bizim hissettiğim ya yani bilmiyorum ben kendimde bilinmezlik o yüzden söylüyorum. Hissettiğim şey o. Yani insanlık tarihi nedir bilmiyorum. 10.000 bin, bin yıl hani saçma sapan bir rakam da vermek istemiyorum ama ya yani bu kadar sürede edinilen insani, ahlaki, medeni, uygarlık adına ne varsa hepsinin boşu olduğunu, şu anda hala sıfır noktasında olduğumuzu, hiçbir ilerleme kaydetmediğimizi hissediyorum. Boşa geçmiş yani o kadar sene ne varsa insanlık tarihinde. Bir kazanım, bir birikim yok. Bir kazanım, bir birikimin olmadığı. Ee, yani devlet kavramının ortaya çıktığı ne zamansa tanımının yapıldığı şey ne zamansa adalet kavramı için de aynı şey geçerli. Ya bunlar çok insani şeylerden bahsediyoruz. ya Yani Gerçekten hani bunların olması şeyin bir anlamı yok ki e, var olmanın bir anlamı yok ki böyle hani felsefi bir şeyler parçalama derdi falan değil derdim ama gerçekten bunları hissediyorum yani bu kadar e, ağır bir çaresizlik ve bu kadar hani e, bu kadar vicdansızlığı bu kadar insanlıktan uzaklaşmayı yani bu iki bir insan için bence e, en büyük hakaretlerden bir tanesi bu. Yani insanlıktan bu kadar uzaklaşıyor olmak vicdanen. Valla yani söylenecek kelime bulamıyorum ya. Cidden yani umut falan şu olacak failler yakalanacak bu işte şey yerde kalmayacak yani işte görüyorsun karşındaki insanı görüyorsun. Düşünceyi görüyorsun. Gerçekten en çok etkileyen şey diğer insanların yani hani vicdanen kendilerini farklı yere koyanların diyeyim biraz daha medeni bir tabirle. Dünkü e, fikirlerini sosyal ortamlarda görmek, yani provokasyon falan da değil artık yani. Çalışanalarda bunları görmek hakikaten e, çok çok ağır e, bir şey yarattı, travma yarattı. İşte kafa bu gezi zamanda bir de bir adalet duygusu bu kadar yitirilmemişti şimdi. Yani bir insan... son iki ayda e, ...bu mahkemelerde... ...Türk adalet sistemindeki... E, ...böyle sağa sola savrulmanın da... ...etkisiyle şu anda zaten... böyle ...insanlar tamamen boşlukta hissediyorlar... Kendileri. Ne hani Öncesinde de zaten hesabını sormak... E, ...bir şeydi ama bir umut vardı... ...hesabı sorulur diye bir şey vardı... ...bugün öyle bir şey kalmadı. 3000 yıl önce yaşıyor olsan... ...hesabını kendin sorarsın, kendin yaparsın... ...kendin e, adaletini teşkil edersin... ...bir şeydir yani... ...bir, bir, bir şey oluşturursun... ...sene olmuş 2014... Bu duyguların hala bu şekilde yaşanıyor olması gerçekten çok yazık yani. Çok hakikaten acı verici. 3000 yıl öncesine gitmeye de gerek yok. Gerek yok. yok ya, 100 yılında, sonra diye düşünmeye de gerek yok. Yani bugüne kadar pek çok e, çocuk öldürüldü mü? Öldürüldü. öldürüldü. Uğur öldürüldü mü? Ceylan öldürüldü mü? Öldürüldü. 18 yaşın altında mıydı? Evet altındaydı. Onların e, failleriyle ilgili bir e, çocuk diye başladığım için... Bu cümleye böyle devam ediyorum. Yani onların failleri bulundu mu herhangi biri suçlandı mı yargılandı mı? Yani aslında olan şey hep aynı. 18 yaşından küçük olsun büyük olsun böyle bir e, ayrım olmaksızın aslında e, şahit olduğumuz şey doğru dürüst bakarsak e, doğru dürüst takip edersek yaşanılan şey hep aynı. Yani e, o yüzden de böyle bir e, hep aynı olduğu için de bu e, durumda da Şöyle olacak, böyle olacak diye kamu vicdanını tatmin eden bir yol çizilmediği için toplum olarak zaten şizofreniye bağladık. Kafalarımız ya bunun... çok karışık. O yüzden de yani işte yok ekmek almaya gitmiş, yok aslında gitmemişti. İşte yok, sapan varmış, de sapanlar varmış, varmış, falan. Yok falan. Aleviymiş de, yok Kürt'müş. Bunlar artık iyice delirdi. Toplum ediyorum. olarak Yemin. delirdiğimizin de şeyi. Yani bunlara da e, teşne bir ortam hazırlanıyor. Yani bir de o bahsettiğimiz az önce bahsettiğimiz şey olmadığı için. En çok e, beni rahatsız eden şeylerden bir tanesi de bunun son olacağını dair bir umudun olmaması. Bir, yani böyle bir teselli yani bu son olsun tesellisi bu son olacak gibi bir teselliyi e, dönüp arayabileceğimiz bir yerde yok. Yani e, böyle bir acı yaşanmış. Onun için hesap hesap verilmesi lazım. Onun için. İşte yani o sadece bu olaylar soracak, için değil. Hesabı vermeye zaten e, niyetli kimse yok. Hesabı soracak evet. adam da olmadığında. Yani bu bir teselli olurdu insanlar Bugün e, bir cenaze var. Ama biz cenazeden bahsetmiyoruz, acıdan bahsetmiyoruz. Cenazede çıkabilecek olaylardan bahsediyoruz. Bu olayların sebebi de aslında insanların e, o adaletsizlik hissi, adaleti nerede arayacağını bilememesi bunun işte bu acının öfkeye dönüşmesinden korkuyoruz ve korkumuzu boşa çıkaracak bir adım da göremiyoruz maalesef hiçbir yerde göremiyoruz onun için azıcık geçmişe bakmak lazım yani Metin Lokumcu öğretmen Metin Lokumcu öldü ne oldu? Ne oldu? öldüyle kaldı yani daha önce git Metin Göktepe öldü ne oldu? öldüğüyle kaldı. Nasıl öldüğünü aslında biliyoruz. Yani tıpkı Berkin Elvan'ın olayında söylendiği gibi. Aslında katili biliyoruz. Herkesin dilindeki bu. Annesinin dilindeki bu bir kere. O yüzden de e, ölüm de son nokta olduğu için yani işte Ankara'daki bir kendi yaşadığımız çevreden düşünelim. E, yapılan bir şehirle yapılan bir şehirle ilgili yapılan bir hatanın hesabı veriliyor mu? Yani bir yere biliyorsunuz bir yere bir alışveriş merkezi yapıldı mesela. Yani Oranın tamamen şeyi yap bitti. bitti. Yani şey işte. de var ya dönüp baktığımız zaman şimdi bu tapeler ortaya çıktıktan sonra... ...bütün Ay. bu e, şeyin ne derler gezi AVM'sinin meselesinin de ne olduğu anlaşıldı. Belli ki onun parası önceden alınmış yani. Evet. E, bu, bu sistemi bozmaya kalktı insanlar... Çok tatlı bir şey olacaktı bozdular bu öfkenin sebebi de bu aslında dön dolaş orada bir komisyonlar vardı bir şeyler vardı demek ki ve şimdi de anlaşılmış uygulamaya başlanacak iş bozuluyor gibi bir öfke varmış meğer her şeyin arkasında. Hani bu zaten sezileri de bu kadar net e, ortaya çıkmazdı. Bir ara vereceğiz tekrar devam edeceğiz verceğiz, dinleyiciler. Bir, yani sevgili dinleyiciler. Yani sevgili konuş, dinleyiciler konuşuyoruz, şey konuşuyoruz cümlelerimiz yamuk yumuk e, ifadelerimiz yamuk yumuk bu da e, hala nefesimizin daralmasındandır. E, biraz daha toparlayıp kendimizi tekrar karşınızda olacağız. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern, sabahlar. Modern sabahları son dakikaları sevgili dinleyiciler bazen söyleyecek şeyleri bir araya getirmek kolay olmuyor. Bu, bu sabahlardan birini yine yaşıyoruz. Oktay'ın da bugün dediği gibi biz hakikaten çok daha farklı sabahlarda sizlerle buluşup ne söyleyeceğimizi bir şekilde bilmiştik. Ama bu sabah dünkü ruh hali devam ediyor hatta farklı boyutlarda da devam ediyor. Ee, o yüzden programımızda veda dakikalarına geldik. Bugün hakikaten de böyle göğsümüzün üstüne çökmüş bir ağırlık var. Bir cenaze var bugün. Bir tabut taşınacak. İçinde 16 kiloluk bir çocuk olacak. Berk'in el ilbanı e, uğurluyoruz. Ailesine baş sağlığı diliyoruz. Tüm sevenlerine, tüm vicdanlı insanlara bu olaya e, duyarsız kalamayan dün gözleri olan herkese biz de bahsa dileyerek bugün veda ediyoruz. Elimizden gelen de bu. Evet elimizden gelen bu. Bugünkü gazetelere şöyle bir bakınca e, hala geç değil bunu anlamak için e, vicdanlı ve vicdansızları ayırt etmek çok kolay. E, bu yani ilk olay değil Berkin Elvan'ın öldürülmesi. Bugüne kadar pek çok kez yaşadık bu duyguları ama bugün şöyle bir gazetelere bakınca bunu anlamak mümkün. Vicdanlı, vicdansız yani bir kategori yapacak olursak her zaman kutuplaşmaya kutuplaşma olmasın kutuplaşma üzerinden bir nefret olmasın söyleyen adamlar olarak bugün herhalde vicdanlı, vicdansız olarak gururla kutuplaştığını söylüyoruz. Gururumuzda vicdanlı insanları görerek bize yakın olan insanları, sevdiğimiz insanların bu tarafta olduğunu görerek gururlanıyoruz. Yoksa e, keşke böyle bir kıyaslama yapmak zorunda da kalmasak. E, bugün bugün belki ben cenazesinde umarız ki polis şiddeti olmaz. E, i̇nsanların bugünlük... acılarını e, yaşamalarına izin vermelerini gidiyoruz. Hakikaten evet, evet. de bir arada olmayı, destek olmayı birbirlerine bu acıyı paylaşmaya e, izin versinler. Bu Hakikaten böyle bütün ülkede yaşanan bu hüznü güzel bir şekilde yaşamalarını izin versen acının güzel şekilde yaşanması diye bir şey olmaz elbette ama var işte yani acıyı yaşayalım başka bir şeyi yaşamayalım bugün bir çocuğu e, uğurlayalım ailesinden alalım toprağa verelim başka çocuklar ölmesin diyerek e, bir arada olalım bugün dileğimiz de bu bunu başka bir şekle e, sokmasınlar. Okmasınlar ve e, Umuyoruz ki e, Bugün birileri Sen konuşurken Fahir söylemişti Fahir e, Geçen saatte Duvara konuşsan daha çok Şey anlar galiba demişti Ege e, Bilmiyorum birileri anlar mı bu yorumu yapar mı ama e, Bugün polis Olmazsa cenaze töreninde e, Daha aklı selim gideceğini Düşünüyorum ben ee, o törenin o insanların daha sakin olacağını ve sadece belki Nelven'i uğurlamak için orada olacaklarını düşünüyorum. O yüzden de umarım böyle olur ve birileri de bu Buyur. yönde çalışıyordur. Herkesin biri, birileri. Evet. Bilmiyorum kim, yani duvara mı konuşuyoruz, akl neye konuşuyoruz Selim ama... insanlar bugünü başka bir güne dönüştürmemek için gerekenleri eee yapıyorlar diye umalım. Umuyoruz. Bir kez daha eee sağlığıyla e, veda ederim izleyicilerimiz. Daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar.